Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteyiz ve konuğumuz Burcu Alkan. Merhaba Burcu. Merhaba Seval. Burcu'yla geçen hafta e, fausiyen anlatılara başlamış ve fausiyen anlatıların e, tipik özellikleri nelerdir? Biraz bunların üzerinde durmuştuk. Bu haftada e, bu velut konuya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. E, ve e, bu hafta biraz artık metinleri konuşalım diye düşünmüştük. E, bu faust metinlerinden bahsedelim bu hafta değil mi Burcu? E, tabii. E, zaten e, şeyin ayrımını yapmak gerekecek sanırım. Faust anlatır ve Faustian anlatılar anlatır evet. ayrımını yapmak gerekecek. Önce tabii Faust anlatırlarıyla açmak lazım hikaye. Evet, lütfen. E, yani orijinal işte, özgün metin dediğimiz aslında e, sonradan e, basılı hale getirilen bu Johann Spies e, edisyonu diyelim 1587 yılında çık çıkıyordu. E, ve Şöyle ilginç bir şeyi var Faust'un O kadar ilgi çekiyor ki diyelim e, İngiltere'ye gelmesi sadece 5 yıl alıyor Çok çok e, 1592'de e, bu Almanya'daki e, Yani o zamanın Almanya'sındaki Faust Buch'un e, İngiliz versiyonu The Faust olarak e, çevriliyor ve yayınlanıyor Sadece 5 yıl içerisinde Yani o arada e, çok hızlı bir geçiş var dönemi düşünürsen İnternet çağı olmadığı düşünürsen ee, ve çok yine çok kısa bir sürede e, biz edebiyat diyebileceğimiz e, bir metin örneği olarak Christopher Marlowe'da görüyoruz ilk İngiliz edebiyatından e, 1589-1592 yılları arasında işte sahnelendiği yazıldığı e, düşünülürse yine çok kısa bir sürede e, adamın işte e, hani hı hı. bir şekilde Marlow'un e, bu metni görüp e, onun üzerinden bir oyun yazacak kadar fırsatı olmuş bu kadar kısa ve hızlı bir süre içerisinde. Ve Doktor Fasus'un Hayatının ve Ölümünün Trajik tarihi diye bir oyun yazıyor adam. Evet. Marlow zaten ilginç bir figür. Yani o şey birinci Elizabeth dönemi e, hani İngiliz tiyatrosun altın çağı falan diyebilir ya Shakespeare'lerin, ben Johnson'ların evet. falan dönemi bu. E, ve Christopher, Christopher Marlow'un metni aslında orijinal metne çok yakın bir metin. Çünkü zaten Marlowe'un kurduğu dünyada şey, işte 8. Henry dönemi, Anglikan kilisesinin papalıktan ayrılması gibi yine böyle gayet dini ve ideolojik ve politik hikayelerin döndüğü bir metin. O yüzden de bu ilk İngiliz metin diyelim gayet orijinaline yakın, hı hı. sadece bir İngiliz versiyonu bir bakıma. Ama o İngiliz versiyonu şöyle bir özelliği var tabii. Yani e, gerçekten bu e, İngiltere için, İngiltere edebiyatı ve tiyatrosu için çok önemli bir dönem. Ve e, Marlow'un Faust'u çok kuvvetli bir karakter. Yani onun Hı -hı. o ilk e, giriş tıradındaki o bireysel irade, e, tutku, kararlılık falan e, güçlü bir İngiltere'nin temsili aslında bir bakıma. Evet. Ondan sonra tabi şey daha da yaygınlaşıyor, farklı işte versiyonları, hatta kutlu oyunlarını falan görüyorsun İngiltere'de, Avrupa'da. Hı -hı. Ve bence bir Hı -hı. sonraki ve belki de Faust'un bugün hala bu kadar çekici bir konu olmasının nedeni olan bir diğer zirve noktası diyelim, tabii Peki. ki romantik dönemde Gösen'in tekrar konu ele almasıyla Hı -hı. Evet başlıyor. Hı. Yani aslında Faust hikayesini Faust hikayesini dünya edebiyatına yeniden katan ve onu onun bugünkü e, gücüne kavuşmasını e, mümkün kılan şey e, hikayenin tekrar eve dönüp Göte gibi bir e, yani şair tarafından bir şair tarafından yazılması Hı. aslında. Evet, doğru. doğru. Aslında Göte sayesinde biliyoruz bugün Faust'u değil mi? Tabii tabii zaten genelde öyle sanılır. işte Göten'in metnidir Faust. Eee evet. bildiğiniz öncü öncüsü çok bilinmez. Ee, evet. ama bu şey değil yani sadece e, bize özgü bir şey değil. Gerçekten de edebiyat tarihine dediğim gibi yeniden göte ye kattığı için bunu. Evet. böyle bir zirveye ulaştırdığı için. Senin yazına kadar ee, ben de öyle zannediyordum mesela. <gülüyor> öyle <mi>? <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> İlk öyle başlıyor zaten aslında. Biraz biraz merak genelde e, Göte'nin metniyle başlıyor evet, aynen, e, Bizim aynen. tabi şöyle bir avantajımız oldu muhtemelen Ben İngiliz edebiyatı çıkışlı olduğum için Hı -hı. E, Akademik açıdan Biz tabi Marlowe'ların falan da e, Önceden bir farkında Olmaktan gelen bir bilgi bu Yani bizim için Göte biraz daha sonra Geliyor açıkçası Hı -hı. E, Ama tabi Şöyle Göte'nin bu kadar e, Hani Faust'ı parlatması Onun kendi de Çok alakalı elbette ama ee, dönem dönem de çok misael öyle diyelim çünkü evet, romantik dönem. bu romantik dönem özellikle aydınlanma çağına evet. e, karşıt beslenen bir dönem hı hı. E, işte o akılcı e, işte bilimsel olan e, bilginin kuru ve yetersiz kaldığını düşünen bir e, entelektüel dönemden bahsediyoruz yani hani e, hatta aşırı akılcılığın Yolaştığı hırsın yıkıcılığı Gibi bir eleştiri de var romantikler Arasında ki Göte'nin biliyorsun iki Faust'u vardır evet. Bölüm 1 bölüm 2 olarak hı hı. ayrılır Bölüm 2 mesela tamamen Bu modernleşme Denen canavarın Dönüştüğü şeyi Anlatır aslında Faust Birden farklı olarak Evet doğru. Buradaki romantizm Bence çok kıymetli çünkü Göte doğaya dönüş bahsederken bir bakıma aslında sadece dine ve işte inanca bağlı olmayan farklı bir iman maneviyat algısını bir kere tanıtıyor. Hı hı. E, doğaya dönerek tanıtıyor ve bunu yaparken de aslında mesela büyüye ve pagan dönemlere biraz daha e, referans veriyor. Evet, doğru. E, yani orada bir inanç ekseni var yine Hristiyanlıkla alakalı olarak ama daha manevi bir inanç bu. Ee, işte, mesela işte artık zaten hani e, kilisenin e, konumu zaten değişmiştir Göte'nin dönümüne geldiğimizde ya. Hı hı. E, o yüzden mesela onun fasusunun kafası daha karışık. İlk açılışına baktığınız zaman yani ne e, tanrı ne şeytan hani onun ne yönü seçeceğinden çok emin değil falan. E, böyle bir arayış içerisinde bir Faust. Biraz daha böyle, aslında biraz daha insani bir Faust. Evet, Onun doğru. Evet. Ee, ve şey, mesela o da şeyden e, hani klasiktir ya Faust bir tiratla açılır ve işte evet. onu da biliyorum, bunu da biliyorum, şunu da, da iyiyim <gülüyor> şöyle de süperim ama yetmiyor dediği noktada. Mesela Göten'in Faust'u e, yani tozlu kitaplar arasında e, yitirdiği bir şey aramaktadır. O yüzden mesela o doğaya çıkar. Ee, o yüzden mesela Göte'nin Faustu e, bu Balpurgis gecesi e, cadının e, kulübesi gibi daha kaotik, daha karnavalesk şeyler katar hikayeye. Evet doğru. Karnavel, karnaval, karnavalesk. Büyü, Tabi büyüye dönüştür o çünkü hani orada şey var e, e, o kaos ve karanlığın içerisinden bir canlılık çıkar. Çünkü o e, işte o romantiklere göre aydınlanmanın e, yarattığı o bilgi, kuru bir bilgi demiştik ya orada bir cansızlık var işte tozlu kitap rafları falan filan hayat dışarıda aslında hı hı. tarzı bir e, daha e, canlı bir varoluşa, daha doğayla bir, daha icabında kaotik, icabında karanlık, icabında karmaşık ama daha hayat dolu e, bir e, arayıştır Faust'un, Göte'nin Faust'u diyelim. Evet. Bir de tabii orada en önemli katkılarından biri e, Margaret'la aşk hikayesi Evet, e, O da bedensel cinsellik, şehvet vesaireden uzaklaştırarak aşka daha e, yani duyurucu, daha anlam verici, e, daha e, farkındalık oluşturucu, daha özel bir ee, anlam Anlamış kadar. Diyor. Yani bir ahlak dersi ee, olmaktan çıkarıyor aşkı. Şehvet. Yani şehvetin yerine aşk geliyor şehvetten belki. Şehvetten çıkarıyor. Bir, ya hmm. Ahlak dersi aslında ahlak, götenin ahlakı öyle bir ahlak değil. Evet. Ama bir şey hikayesi var. Mesela Margaret saf iyidir. Ee, Mesaj Mephistopheles ona dokunamaz. Hı hı. Yani önce Margaret'ın kendisinin düşüşünü getirmesi, çağırması gerekir. Ee, Fals bunun e, şeyi olur. Yani e, nedeni olur. O yüzden orada bir yani e, orada bir pişmanlık olacaktır. Aşkı yitirmenin de pişmanlığı olacaktır. Aşkı harcamanın evet, e, de bir pişmanlığı olacaktır. Ama e, işin ilginç tabi tabii, tabii Faust bunu istemez aslında. Çünkü e, hani hı hı. şey özetle şeytan ona söylediği şudur yani senin istediğin türden bir aşk için artık çok geç yani sen ruhunu sattın Evet. Yani e, senin senin sahip olabileceğin aşk anca işte böyle saf iyi olanı e, olana zarar verdiğin bir aşk olacak. E, sen ne kadar daha fazlasını istesen de daha farklısını istesen de e, dokunduğun yer buna dönecek gibi bir öyle bir ders var Evet, evet e, Burcu yine bir ara verelim bu haftada. E, bu haftada Fantom'dan bir şey seçmiştin. Hatırlıyor musun? <gülüyor> evet evet. Şey, Phantom of the Opera, evet. E, evet. bu Weber'in filminin tema, tema müziği, ana müziğini seçmiştim diye hatırlıyorum ama. Evet, şimdi onu çalalım evet. istersen. <gülüyor> tamam. I'm uh -oh. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Burcu Alkan'la birlikteyiz ve Burcu'yla Faust anlatılarını, Faust'in anlatıları konuşuyoruz. Evet en son Göte ile e, başlamış ve e, hatta bitirmiştik galiba değil mi Göte'nin Faust'unu? Evet aşk, aşkla bitirmiştik. <gülüyor> aşkla bitirmiştik. Aşkla mı devam edelim? <gülüyor> aşkla devam edelim bence de. E, zaten e, operadaki hayalet e, Andrew Lloyd Webber'in e, klasik filmi diyelim Onun Hı. müziğini de kullandık Aslında bir aşka geçişden bahsedebiliriz Artık da bir şey e, Bir yandan da Faustiyen anlatılara Artık Hı. geçebiliriz Yani e, 19. yüzyılla beraber Romanın özellikle devreye girmesi Söz konusu e, Roman da aslında Faust'a uygun bir anlatı türü Tamamen çıkışta bireyin birey, Bireyleşmesi süreciyle ilişkili olduğu için ee, bundan sonra mesela romanlarda daha sık görüyoruz. Artık oyunlar e, O manzun eserler e, 19. yüzyıla geldiğimiz noktada Etkisini yit, yit, yit, yitir, yitiriyor diyelim bir bakıma Çünkü yerini romana bırakıyor e, Ve bu dönemde bir sürü e, Falsiyan anlatı var Falsiyan anlatı derken neyi kastediyorum Şunu Hı -hı. kastediyorum Doğrudan Faust figürü e, Daha sonra ismi Faust olan bir karakter olmayabilir Ama Falsiyan bir figür olur Evet. Ruhunu şeytana satan ee, Şeytan her zaman böyle doğrudan Ben mefistoyum diye ortalıkta Görünmeyebilir evet. ee, Ruh satılırken yapılan Anlaşmanın niteliği değişebilir hı hı. Ama bu yani bu Bir şekilde bir ruhunu satma Sınırları zorlama ve Bedel ödeme e, Meselesi Mevcut e, Mesela işte Gaston Léon'un bu e, Operadaki hayalet romanı ee, mesela bir aşk hikayesidir. Ee, çirkinliği nedeniyle e, saklanmak zorunda olan e, Erik karakterinin kendine operada e, bu, bir yanına da dahi bu adam. Hı hı. E, kendine operada bir düzenek kurması ve e, operaya operada bir hayalet olarak sahip çıkmasıyla alakalıdır. Ve mesela Christine denen işte Margaret karakteri diyebileceğimiz Christine karakterine e, aşık olur. Ve ona aslında onda var olan müthiş müzik yeteneğini çıkarması için yardımcı olur. Bu açıdan da işte mesela operadaki hayalet Kristi'nin müzik meleğidir. Ama Kristi'nin mesela e, hayalet dışında başka birisine aşık olmasını engeller. Öyle bir ruhunu satma durumu yani bedel ödeme durumu söz konusudur. Hı hı. E, müzik zaten tabii ki bir sanat evet. dalı olarak çok e, hani kullanılıyor mesela en yine en ünlü versiyonlarından biri Thomas Mannın e, Faustus e, doktor Faustus e, müziyen bir karakter Leverkuhn üzerinden döner mesela onda da e, Leverkuhn'un istediği deha'ya ulaşabilmesi için e, bile isteye sifilis e, kapması evet. e, ve hani o hastalığın son dönemine dönemine doğru yaşanan delilik sürecinde ee, en müthiş eserlerini yaratması gibi bir e, kombinasyon vardır mesela ilginç bir şekilde. Ya bu değişebiliyor birçok e, farklı şekillerde. Oscar ee, Wilde sanırım bahsedeceksin. Tabii tabii en, en önemli şeylerinden biri, e, de, bence temsilcilerinden biridir. Dorian Gray'in portresi hı hı. Oscar Wilde'ın tek romanı. Ve aynı şekilde mesela e, Gogol'un de portre diye bir portre. Işte, uzun öykü, novella mı diye deriz öyle bir metni var bu da mesela resmin ruhun aynası olması üzerinden bir e, hani şeytanın doğrudan görünmediği gizli özne olduğu hı hı. E, ama hani başka e, bir nesne e, üzerinden temsil edildiği tabi tabi yani figüratif, sembolik ama aslında bir şekilde yine de fantastik çünkü yani ortada yine bir şey şeytana ruhunu satma meselesi var çünkü bir bedel ödeme meselesi var ee, ve bu ya bu bedel ödeme meselesi ben çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü aslında Faust'u önemli kılan, özgün kılan şeylerden biri yani iyilik ödüllendirilirken işte kötülük ya da işte karanlık ya da e, yapılan bu e, şey, şeytan yapılan bu anlaşma e, yoldan çıkma meselesinin bir bedelle birlikte gelmesi ve bu bedelin bir çeşit neredeyse e, hani ...öz yıkım içeren bir fedakarlık olması. Evet. Kendini feda ee, etmek yani. Tabii tabii. Aslında baktığınız zaman şöyle bir şey var. Yani iyi olan ödüllendirildiği için onu herkes yapar gibi bir durum oluşuyor ister istemez. Yani evet, buradaki doğru. büyük cesaret o riski almak. Bil yani bunu bile bile... E, kendini yani aşmak sonunu, istiyor bile bile. Değil mi? Karakterin kendini aşmak için aslında ödediği bir bedel bir taraftan da. Evet tabii ki. Çünkü yani kendini aşabilmesi için... Ya gerçekten sınırları e, red gerekiyor Hı. Çünkü e, hani Evet çok büyük bedel ödeniyor sonunda ruh kaybediliyor belki ama yani hani o bedeli ödemeden de bazı bazı şeyler de ulaşılamıyor işte Prometheus gibi gibi evet. değil mi yani o yüzden evet. e, en başa dönebiliyoruz bu konuda Hı. E, yani Bence bu açıdan fayan karakterleri e, trajik yapan ve çok da güçlü Bizde böyle rezonansları olmasına ne olan şey odur. Bence yani değil. hani zor olanı seçmek meselesi biraz. Evet, Belel ödemeyi seçmek meselesi e ve almak. hani bunu e, hatta iyi olanı iyi olanın o olmadığını bilerek de seçmek aslında. Gayet bilinçli bir seçim de var burada. Evet. Yani yanlışlık, hataya düşmüyorsun orada. Gayet bilinçli bir şekilde yoldan. Çıkıyorsun. İrade yani irade devreye giriyor doğrudan. Yani. Kesinlikle zaten ahlak oyunlarında da işte ruhun, insan ruhunun varlığı ve insanın iradesinin varlığı, işte bu Adem'le Havva'nın cennetten kovuluşuyla başlayan bir hikaye vardı. orada. İrade ile bilerek ve isteyerek bir şeyi seçmek, bedel ödemeyi kabul etmek evet. meselesi var. Doğru. Aslında biraz daha dünyevi kodlarla, yani ilahi kodların yerini dünyevi kodların aldığı, daha dünyada olarak bunu nasıl mümkün kılmanın da, İmkanlılığı üzerine düşünmenin Başka bir yolunu açıyor aslında yani Hatta felsefe, felsefeye de bir yol açıyor bir taraftan yani. E tabi zaten ama işte e, Anlatıların evrimine baktığın zaman e, Özellikle e, hani kıta Avrupa'sına falan e, döndüğümüzde Şey görüyor zaten felsefe edebiyat Hı -hı. Mitoloji ya yani bunlar hiç. zaten Hep iç içe e, de, evet. Alanlar yani Bunların uzmanlaşıp bölüp parçalması Çok sonraki hikaye evet, Yani aslında hepsi insanın hikaye anlatmasıyla Alakalı Evet. Ee, yani işte mesela Dorian Gray e, Mesela Dorian Gray Çok güzel bir adam hı hı. Ee, Ve hani e, Onu kaybetme O güzelliği kaybetme korkusu ile işte keşke e, Tablom yaşlansa da Ben hep böyle kalsam Demesiyle ruhunu şeytana satmış oluyor evet. Ama mesela e, Dorian'ın güzelliğinin farkına varması Eee yani Basil karakterinin ona sürekli sen şöyle güzelsin böyle güzelsin diye aklına girmesiyle alakalı. Ee, Lord Henry karakteri de sonra ona onu yoldan çıkaran karakter olarak e, görünüyor ama aslında hangisi daha şeytani biraz e, ilginç o noktada. Evet, yani değil. Lord Henry ona sadece neler yapabileceğini, sınırlarını nasıl zorlayabileceğini e, gösteriyor. Evet. Yani hani hangisi burada genelde şeydir, e, Basil Böyle bir iyi karakter gibi görünür ama yani hani arkadaşın arkadaşı olarak gördü hatta aşık olduğu Dorian'ı Dorian'ın kibirli ve narsistik olmasının önünü açan karakterdi mesela. Bu yüzden fasyan karakterlerin kombinasyonları çok ilginç ve farklı şekillerde evrilebilir diyorum yani evet. çok şey katabilir insana dair. Doğru, ee, burcu çok az vaktimiz kaldı. Biliyorum bu konuda e, henüz e, çok yeni düşünmeye başladın ama e, madem dünyanın biz de Türkiye tarafındayız. Türkçe <gülüyor> edebiyatta e, fausyan karakterlerle ilgili aslında biraz bir yazı bununla ilgili de yazdın yakın zamanda. Onu da isteyen dinleyicilerimiz Kritik 24, K24'ün sitesinden okuyabilirler. Matmazen Noralyan'ın koltu ve Peyami Safa ile ilgili bir yazı hı hı. yazdın. Yine bu konuya girizgah niyetinde. Biraz ee, değindim diyelim. aslında evet, Çünkü o, o metinde derdi benim psikanalizin e, Peyami Safa için ne ifade ettiğiyle alakalıydı. Ama bunlar tabii yine birbirleriyle Doğu Batı ikiliğinde e, bağlantılı e, hikayeler. az ben bana, bana göre hepsi aslında bağlantılı bu hikayelerin. Evet, doğru. Ee, ama benim zihnimde bağlantılı şimdilik. Doğru, doğru. Ee, şöyle şimdi, Türk Edebiyatı'nda falsiyen anlatı var mıdır? Şimdi Ben bu alana gerçekten yeni yeni girdim. Evet. Ee, Türk Edebiyatı bağlamında. Yani eğer dinleyicilerimiz arasında e, denk gelen olursa... Bize ulaşırlarsa. yazsınlar. Haberim evet. olsun lütfen. Ee, ama e, Türk Edebiyatı'nda mesela... da düşünülebilir. Tabii tabii ya yani şöyle söyleyeyim ya mesela senin bana henüz yayınlanmamış sanırım evet. e, bir gönderdiğin iki tane Peyami Safa metni var yine onlar da evet görüyoruz Şeytanlar. Ee, en azından <gülüyor> özellikle bir tanesi bayağı Faust anlatısı zaten Hı -hı. Ee, ama şöyle bir problem olduğunu düşünüyorum ben ee, şimdi Türk edebiyatında benim gördüğüm kadarıyla e, Faust ya da Faust diyen anlatı e, geç dönemdeki işte Göte ve sonrası hatta Göte diyelim. Hı hı. E, ama göte ve sonrası anlatılar üzerinden geçiyor ve bir çeşit e, öyle bir ilham, öyle bir ölkünle var. Yani fa, bizim belki de İslam'la Hristiyanlık arasındaki e, dönüşüm farkından, evrilme farkından dolayı bizim bizde de olan bu şeytan kavramıyla kurduğumuz ilişki e, batıdaki versiyonu gibi değil. Hı hı. E, başka şekillerde var mutlaka e, ama işte mesela bizde bir lüser olmadığı için ee, ve öyle bir dönüşümden geçme şeytan imgesi öyle bir dönüşümden geçmediği için mesela daha sonra romantize edilmediği için e, otoriter otoriteye karşı duran e, asi evlat muamelesi de görmediği için bizde böyle bir e, süreçten geçerek oluşan bir fasyon anlatı ya da benzeri bir fasyon anlatı geleneği ben görmedim evet. ama var tabi ki dediğim evet. gibi Göte'nin ürettiği ve sonrasında üretilen e, edebiyat metinleri üzerinden evet böyle de bir figür var ve bu ilginç bir figür. Biz de bunu e, hani metinler arasılık bağlamında eklemleyelim şeklinde işte mesela Peyami Safa örneğinde olduğu gibi. Kaldık yine ideolojik Peyami Safa'nın hemen her metninde olduğu gibi. E, örneklerini görmek mevcut. Evet. Ama hani şu aşamada... Henüz çok erken. ...geçeri yok. <gülüyor> evet. Evet. E, Evet şu an. Metin Ama... yok elimde. O yüzden dedim duyan bilen olursa haber <gülüyor> evet, versin. Evet lütfen Burcu'ya yazarsanız ya da bize yazarsanız biz de kendisine iletiriz. Burcu çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Seval. Çok bizim için de dinleyicilerimiz için de çok aydınlatıcı, çok güzel iki program oldu. Umarız bundan sonraki kayıtlarımızı senin İngiltere'ye yerleştiğinde İngiltere'den yapmak üzere diyelim. Sana Umarım. da iyi yolculuklar İnşallah. dileyelim İngiltere yolunda. Çok, çok teşekkür ederim Seval'cim. Çok sağ ol. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.